Nestağfirullah, nestaizübillah, bismillah, ve vesselamu ala rasulillah, Esselamu aleyküm, dünyanın her yerinden bizleri dinleyerek, gerçekleştirmeye gayret ettiğimiz saadet asrı bağlantılı yolculuklarımızda eşlik eden değerli dinleyicilerim. Doğal afetlerin İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu afetler birçok durumda insan gücünü yönlendiren ana sebepler olmuştur. Doğanın iç dinamikleri sonucunda ve tamamen insan iradesi dışında oluşan ve insan yaşamını derinden etkileyen olaylar doğal afetlerdir. Doğal afetler, dünyanın oluşumundan itibaren tüm canlıları mekansal ve yaşamsal olarak en çok etkileyen ve çoğu zaman çaresiz bırakan olaylardır. Hatta oluşumları esnasında veya sonrasında bile birçok afete sebep olmaktadır. Bu olayların insanların iradesi dışında gelişip yaşanması dünyadaki birçok ülkeyi etkilemiş ve büyük kayıplara sebep olmuştur. Dünya tarihinde yaşanan doğal Dünya tarihinde yaşanan doğal afetler bu son yüzyılda etkisini arttırması sebebiyle hem sosyal bilimcilerin ve hem de doğa bilimcilerin bu konuya ilgisini artırmıştır. Bu doğal afetlerin kökenini bulmak için tarihi bilgilerden faydalanma gereğini hissetmişlerdir. Doğal afetler insanların müdahalesi dışında gerçekleşen olaylardır. İnsanoğlu tarih boyunca birçok kez afete maruz kalmış ve hepsinden de olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İnsanların afetlerle tanışması insanlık tarihiyle yaşıttır. Bilinen en eski kayıtlarda dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen afetlerle ilgili bilgilere rastlanmıştır. Vuku bulan bu afetlerde binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Bütün peygamberlerin konusunun geçtiği coğrafyalarda doğal afet olarak en çok kıtlık, kuraklık ve bunların neticesi olarak salgın hastalıklar öne çıkmıştır. Kıtlıkların ortaya çıkmasının sebep Tarihin her döneminde insanlık doğal afet olarak kabul edilen kuraklık ve onun doğal bir sonucu olarak kıtlık hadiseleri yaşamıştır. Kıtlıklar meteorolojik etkenlere bağlı olarak ne zaman, nerede ve hangi durumlarda ortaya çıkacağı önde de Kıtlıklar, meteorolojik etkenlere bağlı olarak ne zaman nerede ve hangi durumlarda ortaya çıkacağı önceden bilinmediği ve ölümcül etkiler ve ölümcül neticeler verdiği için aynı zamanda bir afet olarak da değerlendirilir. Kıtlıkların ortaya çıkmasına sebep olan olaylar oldukça fazladır ve bu olaylarda çoğu kez bir doğal afettir. Sel, yangın, kuraklık, deprem, çekirge istilası, salgın hastalıklar, aşırı soğuk ve sıcaklarında kıtlık hadiselerine yol açtığı biliniyor. Ayrıca eşkıyalık olayları, isyanlar ve harpler gibi siyasal ve sosyal olaylarında kıtlık hadiseleriyle yakın ilişkilerisinin olduğu, Ayrıca eşkıyalık olayları, isyanlar ve harpler gibi siyasal ve sosyal olaylarında kıtlık hadiseleriyle yakın ilişkilerinin olduğu gözlenebiliyor. Bu tür olayların arkasından da kıtlıklar yaşanmış. Bu sebeple kıtlık olayları bir doğal afetle bağlantılı olarak ortaya çıkmaları durumunda, insanların iradesi dışında olduğu için doğal afet olarak kabul edilir. Ancak siyasi ve sosyal olayların sonucunda ortaya çıkması durumunda, insanların iradesi dahilinde olduğu için bir afettir ancak doğal değildir. Tarihi süreç içerisinde dünya üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı kuraklık ve onun tabi bir neticesi olan kıtlık hadiseleri görülmüş. Doğal afet olarak adlandırabileceğimiz kuraklık, etkisi altına aldığı coğrafi alanın boyutuna göre tesiri büyüklük orta ve küçük ölçeklerde olmuş. Bu afetlerin neticesinde göç hareketleri, yiyecek fiyatlarının artışı, kara borsacılık, aç kalan insanların hayatta kalabilmek için değişik beslenme yolları araması, salgın hastalıkların zuhuru, açlık veya açlığın sebep olduğu kötü etkenlerden dolayı ölüm hadiseleri ortaya çıkmış. Kıtlıkların ortaya çıktığı dönemlerde toplumu sosyo-iktisadi açıdan derinden etkilemiş ve açmış olduğu yaraların sarılması uzun yıllar almış. Kur'an-ı Kerim'de konu edilen kavimlerin helakının Allah'ın gazabı olarak geçtiği bir gerçektir. Bu kavimlerin helakının doğal afetler üzerinden gerçekleştiği günümüz bilim adamlarının incelemesiyle ortaya çıkmıştır. Allah Azze ve Celle bir topluluğa azap vereceği zaman o topluluğun coğrafi şekil ve iklimine göre afet verir. O topluluk kendilerini hangi alanda üstün görüyorlarsa Allah Azze ve Celle de o toplumu üstün gördükleri alanda cezalandırıyor. İnsanların afetlerle tanışması insanlık tarihiyle yaşıttır. Bilinen en eski kayıtlarda dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen afetlerle ilgili bilgilere rastlanmıştır. Vuku bulan bu afetlerde binlerce insan yaşamını yitirmiş. Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve insan hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan aktivitelerini durdurarak, veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını etkileyen, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denilmekte. En geniş anlamıyla, insanlara zarar veren olaylara doğal afet deniyor. Başka bir ifadeyle, can ve mal kaybına yol açanlar, doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, İkincisi, can ve mal kaybına neden olması, bir diğeri ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bu olaylar içinde deprem, sel, taşkın, volkan püskürmeleri gibi doğanın normal bir işlevi olarak gerçekleşenler doğal tehlike olarak nitelendirilir ve afet niteliğini kazanması için Allah korusun, insan can ve malının kaybına neden olması gerekir. Afetin büyüklüğü genel olarak bir olayın meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıplarla ölçülür. Bu değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi, insan canı olduğu için, Kamuoyunda afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek eğilimi vardır her zaman. Afetler çok çeşitli olup kökenlerine göre jeolojik afetler yani deprem, tsunami, volkanik püskürmeler, her türlü kütle hareketleri, klimatik meteorolojik afetler, sel, taşkın, aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar, aşırı kar yağışları, hava kirliliği, kuraklık etkili rüzgarlar, hortum, tornado, kasırga, yıldırım düşmesi, sis, dolu, buzlanma, asit yağmurları, el nino, buzulların erimesi, küresel ısımı ve iklim değişmeleri. Hidrografik afetler, akarsu taşkınları, akarsuların kirlenmesi, barajların taşması ve yıkılması, göl sularının kirlenmesi, deniz kabarmaları. Biyolojik afetlerse Erezyon, orman yangınları, hayvanların neden olduğu salgınlar, böcek istilaları, çekirge istilaları. Sosyal afetler olarak da açlık, katılık, insanların toplu bulunduğu yerlerdeki büyük yangınlar, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, savaşlar ve soykırımlar, göçler, terör saldırıları ve sonrasında teknolojik afetler, yani Maden kazaları, petrol tankeri kazaları, nükleer kazalar, endüstriyel kazalar, karayolu, demiryolu, deniz yolu, yolu ulaşımındaki kazalar, NBC silahlarının kullanılması, uzay kazaları gibi sınıflandırılmış genelde bilim dünyasınca. Arabistan, özellikle Batı Arabistan, Allah'ın ercesi ve son peygamberi, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği, yaşadığı, vahye mazhar oldu ve risaletini tamamladıktan kısa bir süre sonra dünyasını değiştirdiği, vefat ettiği yer olması bakımından bütün insanlık için dini önemi olan bir bölge. Zamanımızda siyasi şekillenmeler göz önüne alınarak, Arap Yarımadası, Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Uman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuvvet sınırları içinde kalan bölge olarak belirlenmekte ve yüz ölçümü 3 milyon kilometre kareyi biraz aşmakta. Arap Yarımadası 3 yandan denizle çevrili, 4. tarafında ise Afrika ve Asya'ya bitişik. Bununla beraber onlardan da birer şekilde ayrılmış. Arap Yarımadası'nda geniş ve uzun sahralar çoğunluktadır ki bu da Yarımada'nın tarımdan yoksun olmasına yol açmaktadır. Ancak Yarımada'nın kenar bölgeleri özellikle de Yemen, Şam ve Yayılmış bazı vadi ortalarında tarım alanları bulunmakta. Kırsal alanlarda hayvancılık yapılıyor, kabirler otlak yeri bulabilmek için sürekli göç ediyorlardı. Çadırlarını kurdukları mekanlarında durmak nedir bilmiyorlardı. Arap yarımadasına gerek daimi ve gerekse muvakkat uzak mesafelere akan nehirlere tesadüf edilmez. Hakiki bir ırmak görülmez. Akar suları az çok sel suyuna benzer, sel suyuna benzer. Arap dilinde buna vadi denilir. Yağmur suları dağların sarp meyilleri üzerinden inerken kısmen vadilerin kumlu arazisi içinde ve kısmen buharlaşarak kaybolur gider. Denize kadar ulaşanları pek nadirdir. Sular çukurlarda birikmek suretiyle birçok ciherlerde yer altında bir nehir teşkil eder. Arap Yarımadası'nda üç tane büyük çöl var. Bunlar Hammad, Arap Çölü, Şam, Suriye Çölü, o anlama gelir, Nüfut ve Dehna Çölleridir. Bu çöller Arap Yarımadası'nın büyük bölümünü oluşturmaktadırlar. İklimsel olarak çok az yağmur alan kurak bölgeleridir. Burada yaşayan Bedeviler... Kuraklık nedeniyle göçebe halinde yaşayışlarını sürdürmektedirler. Arap yarımadasının iklimi Kuzey Afrika iklimine benzer. Kuraklık mevsiminde sıcaklık daima hemen şiddetlidir. Yüksek yerlerde buna bir dereceye kadar tahammül edilebilirse de alçak yerlerde dayanılmaz haldedir. Geceleri hemen daima serindir. Yağmur mevsiminde dağlar üzerindeki hararet sıfırdan aşağıya iner. Gündüzün harareti de ekseriyetle esen rüzgârla muhtedil olur. İklim ekseriyetle sağlam ise de bedevilerin geçirdiği sefil hayat ve suların fenalığı sebebiyle cüzdan ve daha müzmin hastalıklar çıkar. Çöllerde nadiren esen semumlu rüzgârı bu hastalıkları şiddetlendirir. Semum rüzgârı Bazen güneyden eser, güneyden eserse de diğer yönlerden de estiği de olur. Yazın şiddetli sıcaklarında pek şiddetli olur. Alışıldığı üzere saf, temiz bir hava teneffüs eden çöl Arapları semum rüzgarını neşrettiği kükürt kokusuna benzer bir kokuyla ayırırlar. Bir de estiği e taraftan temiz havanın kız kırmızı bir renk aldığı görülür. Bedeviler onun yaklaştığını hisseder hissetmez yere gömülürler. Gereken ihtiyat tedbirine alamayanlar derhal boğulurlar. Resetlerinin müthiş bir şekilde şişmesinden, bu uğursuz keskin bir zehir yaydığını zannederler. Ant olsun ki biz, insana pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Canını da insandan önce semum ateşinden yarattık. Hicr Suresi 26 ve 27. Ayetler. Hicr Suresi 27. Ayette "nar semum" terimi sıcak rüzgar, ateş alevi gibi esen yakıcı, öldürücü rüzgar anlamına gelir. Peygamber Aleyhisselam hadislerinde de "semum" kelimesini cehennemin bir harareti olarak zikreder. Araplar arasında bilinen taksime göre Arap Yarımadası 9 kısma ayrılır. Hicaz, Arap Yarımadası'nın kuzeybatı kısmından ibaret. Kış mevsiminde hava muhte ve sağlam ise de alçak yerlerinde yazın sıcaklık pek fazla olur. Arazinin taşlık olması ve yağmurun az yağması sebebiyle verim düşüktür. Hicaz, Arap Yarımadası'nda birinci derecede önemli bir yere sahip. Hicaz'ı önemli kılan orada Mekke ve Medine şehrilerinin bulunması. Bunların arazisi verimli değil. Bu iki şehrin halkının geçimi için gereken erzak ve yiyecek, Kızıldeniz sahilinden te temin edilmekte. Mekke içinde barındırdığı Kabe sebebiyle, yalnız Hicaz bölgesinin değil, bütün Arap Yarımadası'nın merkezi ve önemli şehridir. Mekke'nin iklimi sert ve karasaldır. Mekke'de gündüzleri kavurucu sıcaklar vardır. Mekke'de yaz gecelerinin daha mutedil, fakat gündüzlerinin hararetli ve öldürücü sıcakları olduğunu, bu sıcaklar sonucunda aşırı sinek türediği söylenilmekte. Mekke'nin yüksek yalçın dağlarla çevrili olması, yaz sıcaklığının öldürücü derecelere ulaşmasına sebep olması, malum ve meşhur bir ifade. Mekke'de havaların aşırı sıcaklığı hastalıklara sebebiyet vermekteydi. Peygamber aleyhisselamın annesi, Mekke'de yaygın olan veba salgının nedeniyle oğlunun süt anne Halime'nin yanında kalmaya devam etmesini istemişti. Bu durum yeteri kadar açıklamaktaydı. Yazın sıcaklarda kavrulan Mekke'de sonbaharda yağmurlar başladığında büyük seller olurdu. Şehrin etrafının çıplak ve yalçın dağlarla çevrili olmasından dolayı suların hemen Kabe'ye doğru akması çok rastlanılan bir olaydı. Huza kabilesinin şehre hakim olduğu dönemde büyük sel olayları daha fazla görülmüştü. Bunlardan, e, özür dilerim, bunlardan, bunlardan Seylu fare denen sel baskını Kabe içine kadar girmişti. Medine, Mekke'nin kuzeyinde üç tarafı dağlarla çevrili, ve güneye doğru uzanan az dalgalı ve verimli bir ovanın kenarında bulunmaktaydı. Hayber, suları bol olan hurmalık bir yer. Zamanla bakımsızlık ve humma hastalığın yayılmasıyla harap olmuş. Taif, suyu bol, havası mutedil ve serin. Kışın suları donar. Hicaz bölgesinde Taif'ten soğuk bir yer yoktur. Bugün dahi, bizler orada uzun kaldığımız dönemlerde, Mekke'de çok sıcak olduğunda, Taife bazen gider, onun gül bahçelerinde serinlik arar hale gelirdik. Hicr, helak olan Semut kavminin meskenidir. Dağlarında taştan oyma evleri vardır. Tebuk, Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin son seferinin düzenlendiği, en çok doğal afetin etkisinin yaşandığı yerdir. Değerli dostlar, kıymetli dinleyicilerim, radyo sohbetlerimizin çeşitli dönemlerinde, Mekke, Medine'ye, Asr-ı Saadet dönemine ve o coğrafya çeşitli bakış açılarıyla bakmaya, farklı perspektifler ortaya koymaya gayret ettiğimi fark ediyorsunuz. Bunun gayreti o coğrafyayı daha da içselleştirmek, Peygamber Aleyhisselam'ın ve davanın ilk yayılmış olduğu kutlu iklimi gözlerimizde daha iyi canlandırıp analiz edebilecek bir yetiye daha sağlıklı kavuşmayı sizlere sunmaya gayret etmektir. Bu bağlamda bir başka bakış açısıyla daha Mekke'ye bakacağız. Mekke kelimesi MKK kökünden türemiştir. Hareme isim olmakla birlikte eksilten, günahları yok eden anlamlarında da kullanılmaktadır. Mekke'deki su kıtlığı ve halkın suyu yerden zorla çıkarması nedeniyle buraya Mekke dendiği de söylenilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ekin bitmeyen bir vadi olarak nitelenen Mekke çevresi, çöl karakterli bir araziye ve bunun üzerinde görülen dikenli, bodur, ağaç ve çalılıklardan meydana gelen cılız ve seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir. Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Mekke, düzensiz yağışlar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok defa sel baskınlarına uğramıştır. Eski Mekke resimlerinde Kabe'nin etrafında yüzerek tavaf edenlerin resimlerini görürsünüz. Kasas suresinde yer alan bir ayette Allah subhanahu ve Taala'nın onların haremlerini güven yeri kıldığı ve her şeyin meyvesinin oraya topladığına işaret edilmiştir. Burada ifade ediyor ki, onun rızkı dışarıdan ona toplanıp gelmektedir. Kasas Suresi 57. Ayet Dediler ki, eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden, yurdumuzdan ve konumumuzdan çekilip kopartılırız. Oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak, her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Bu bölgenin aşırı sıcak olduğunuysa, Nahl Suresinde yer alan bir ayetten istedilerle çıkartmak mümkündür. Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda zorluklara karşı koruyacak giyim, sizi savaşınızda zorluklara karşı koruyacak giyimlikler de var etti. İşte o üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki teslim olursunuz. Nahl Suresi 81. Ayet'e buyurulur. Aziz dinleyicilerim, burada Mekke'nin aşırı sıcaklığı nedeniyle dağların, gölgeliklerini ve oyluklarını ifade ederek onlarla serinlendikleri hatırlatılmakta. Mekke'de su kıtlığı sebebiyle oraya gelen hacıların su ihtiyacını karşılama problemi ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde hacılara su dağıtma ve onlara su temin etme görevi ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinde bu göreve işaret edilmiştir. 19. Ayette Mekke'nin yerleşim birimi olarak ortaya çıkmasında belirleyici en önemli unsur merkezinde yer alan Kabe'dir. Bu bakımdan Mekke'de şehir hayatı Kabe'nin yapımıyla başlamıştır. Mekke'nin Hz. İbrahim ve ailesinin buraya gelmesinden önceki tarihi hakkında çeşitli bilgileri muhtemet, farklı sohbetlerde dile getirdim. Hz. İbrahim aleyhisselamdan önce Mekke'de veya civarında, Amalika ile Beni cürüme mensup bazı insanlardan bahsedilmesinin, burada yerleşik hayatın varlığına delal delalet ettiği ileri sürülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İsmail'in, Hz. İbrahim tarafından Mekke'ye getirildiği ve Kâbe'nin inşasında birlikte çalıştıkları kaydedilir. Mekke'ye üç defa gelen, ve üçüncüsünde Kabe'nin yapımının ardından insanları hac için davet edip görevini tamamlayan Hazreti İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamı burada bırakarak Filistin'e döndüğü rivayet edilir. Rivayetlerin çoğuna göre, ana yurtları Yemen olan Cürhümlüler, Mekke civarına zemzem suyunun bulunmasından sonra gelip yerleşmişlerdir. Mekke tarihini Hz. İbrahim ile başlatan tarihçiler olmakla birlikte, bundan çok daha eski dönemlere götüren tarihçiler de vardır. Nitekim bu iddiada olanlar, Hz. İbrahim aleyhisselamdan yüzyıllar önce yaşadığı söylenen Hz. Hud ve Hz. Salih gibi peygamberlerin Mekke'ye hicret edip orada vefat ettiklerinden Mekke tarihini bunlarla başlatmaktadırlar. Biraz önce zikrettiğim ifadelerin doğruluğunu ispatlanamasa bile Mekke'de Amalika, Ad ve Semud'dan sonra Cürhum, İyad, Mudar, Huza, Kinane ve Kureş kabilelerinin yaşadığı kaynaklarımızın ortak kanaatidir. Arap tarihçilerine göre bu kabileler Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslin olup iki gruba ayrılmaktadırlar. Antik dönemde yaşayan Araplara Arabul Baide, yok olmuş Araplar, İslam'ın doğuşuna kadar gelen Araplara ise Arabul Bakiye, yaşayan Araplar denilmektedir. Mekke'de yaşayan ilk Araplar, Amalika ve At kavimleridir. Amalika döneminde zemzem suyu azdı. İlk dönemlerde Allah'a inanıyor, helal ve harama dikkat ediyorlardı. Ancak, aşırı servetten doluya, dolayı ancak aşırı servetten dolayı azgınlığa düşer olduklarından cürhümilerin işgaline uğradılar. Cürhüm kabilesinin gelişinden bir süre önce Hazreti İbrahim'in Hacer ve İsmail'i Mekke'ye yerleştirdiği rivayet edilir. Kâbe'nin ilk defa ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda ifadeleri de çeşitli dönemlerde arz etmiştim. Kur'an-ı Kerim'de Kabe ile ilgili olarak Ali İmran suresinin 96. 96. ayeti, ''Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, mabet, Mekke'deki Kabe'dir.'' ifadesi dikkat çeker. Bakara Suresi'nin 125 ve 127. ayetlerinde Biz beyti insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamını namazgah edinin. Biz İbrahim ve İsmail'e tavaf eden, ibadete kapanan, ruku eden ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. İbrahim, Rabbim burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır dediğinde Allah kim inkar ederse onu kısa bir süre dünyada faydalandırır sonra da cehennem azabına sürüklerim. O ne kötü bir yerdir ve akıbettir demişti. Bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber evin temellerini yükseltirken, Ey Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin demişlerdi. Bu ayetlerden Kabe'nin Hazreti İbrahim'den önce devar oldu, ancak yıkılıp uzun zaman içinde yerinin kayboldu ve İbrahim Aleyhisselam tarafından bulunarak yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan önce kimin inşa ile alakalı olarak Kur'an'da bir bilgi yok. Bununla birlikte bazı, bir, e, bazı kaynaklarda ilk yapanın meleklerin temeli üzerine Hazreti Adem sonrasında oğlu Şit Aleyhisselam'lar oldu hatta Bununla birlikte bazı kaynaklarda ilk yapanların Hazreti Adem ve sonra Hazreti Şit oldu. Hatta onlardan daha önce melekler olduğuna dair bir çoğu İsrailiyet kaynaklı, bir kısmı da sembolik anlamlar taşıyan rivayetlerde kaynaklarımız da mevcut. Kabe'nin duvarları, yağmur suları, sel, nuh tufanı ve çeşitli tabi etkenler sebebiyle ya tamir edilmiş, ya da temelinden yapılmıştır Yazın sıcaklardan kavrulan Mekke'de Sonbaharda yağmurlar başladığında Büyük seller olurdu Şehrin etrafında çıplak ve yalçın dağlarla Çevrili olmasından dolayı Suların hemen Kabe'ye doğru akması Çok rastlanan bir olaydı Huza döneminde büyük sel olayları Daha fazla görülmüştü Meşhur fare Denen sel baskını Kabe içine kadar işte bu zamanda girmişti Bugün dahi her ne kadar coğrafik olarak çevresindeki dağları yıkmış olsa da soğutlu kardeşlerimiz, genel itibarla yağmur yağdığında tekrardan seli görürüz. Gerçi bizler orada uzun zaman vakit geçerme nimetine mazhar olmuş olanlar, yağmur yağdığı zaman sırf bu sel içerisinde, ayaklarımız dizlerimize kadar suya varsın, yüzümüz gözümüz e, altınoluktan akan, Büyük sular içerisinde yıkanarak kabe dualar ile ziyaretkâh hedinsin diye gideriz. Bu zamanları, bu zamanları gözetiriz. Peygamber aleyhisselamın doğduğu yıl veya ondan biraz önce vuku bulan ve tarihte fil vakkası adıyla anılan Kabe'ye saldırı olayı meşhurdur. Yemen hükümdarı olan Ebrehe bin Essabah ya da Ebrehe bin Eşram, Milattan sonra 6. yüzyılın ikinci yarısının başlarında halkını Hristiyanlaştırmak ve Arabistan'da Hristiyanlığı hakim kılmak için bir takım faaliyetlerde bulunmuştu. Sel baskını ile yıkılan Marib Settin'in taşlarını kullanarak sana da görkemli bir kilise, El-Kulleist meşhurdur, inşa etmişti. Böylelikle Arapları buraya çekmek, putperestlikten vazgeçirmek ve Hristiyanlaştırmak istemişti. Ancak Araplar Kabe'nin kutsiyetine inandığı için bu, kilise, bu kiliseye itibar etmediler. Kabe'ye muadil bir amaç için inşa edildiğini de duyduklarından o kiliseyi pislettiler ve hakarette bulundular. Bu olay üzerine Ebrehe Kabe'yi yıkmak için fillerle donanımlı bir ordu hazırlayıp Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe yolda önüne çıkan orduları yenerek Mekke önlerine kadar geldi. Öncü kuvvetler Mekke civarında develeri toplayıp Ebrehe'nin huzuruna götürdü. Çok kez dinlemiş ve defaatle bilmiş olsanız da zihnimizin kenarında zamanla unutularak dehlizlerine hapsolmuş olan bu hatıraları tazelememiz, imanımızın kuvvetlenmesine ve daimi ilahi gözetimi hatırlamamıza vesile olduğu için değerlidir saygıdeğer kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam efendimizin dedesi Abdülmuttalip kendi develerini geri almak için gidince, Ebrehe bu duruma şaşırmış ve ben Kabe'nizi yıkmaya geldim, siz ise develerinizi istiyorsunuz diye sorunca Abdülmuttalip, ben develerin sahibiyim, oranın da sahibi vardır, o orayı koruyacaktır der. Ebrehe ordusuna hucum emri verdi fakat kaynaklara göre askerin önünde bulunan büyük fil, ya da mamut, Mekke'ye doğru hareket ettirilmek istendiğinde yerinden kımıldatılamadığı gibi, askerler de üzerlerine taşlanmış, çamur yağdıran, dayran ebabil, sürü sürü kuşlar tarafından kurt yemiş toprağa çevrediler, yaprağa çevrediler. Böylece planları boşa çıkan ve ordusu perişan olan Ebrehe, kendisi gibi kurtulabilen askerlerinden çok azıyla beraber, yaralı yamalı olarak, Yemen'e dönmek zorunda kalmış ve kısa süre sonra yakınlarında ölmüştü. Abdullah bin Abbas, Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanen'in evinde kuşların attığı bu taşlardan zifar boncuğu gibi kırmızı çizgili olan bir tanesini gördüğünü, Hazreti Ayşe de ordu'nun önünde giden filin sürücüsüyle bakıcısına kör kötürüm bir halde dilenirken rastladığını söylemiştir. Tefsir kitaplarında, surenin tamamı ve bazı kelimeleriyle ilgili değişik görüş ve açıklamalar araslanmakta. Genellikle bölük bölük, küme küme, farklı yönlerden gelip toplanan kuşlar şeklinde anlam verilen ebabil kelimesi, ahveş ve ferra gibi müfessirler tekili bulunmayan çoğul kelime olarak düşünürken, bazı müfessirler bunun değişik söz, e, tekillerinden söz etmişlerdir. Çeşitli rivayetlerde kırlangıca benzetilen bu acayip kuşların sürüler halinde deniz tarafından gelip toplandıkları ve yalnız fil vakkasında görüldükleri belirtilir. Bu kuşların, bu kuşların hortumlu ve pençeli, siyah beyaz veya yeşil olduklarına dair muhtelif rivayetler de vardır. Fahrettin Razi bu rivayet farklılığını kuşların değişik renklerine ve olayı görenlerin kendi gördükleri renkleri aktarmaları ihtimaline bağlar. Rivayetlere göre, her kuş birini ağzıyla, ikisini de pençeleriyle taşıdığı, surede sicilden olduğu belirtilen ve müfessirlerce mercimekle nohut arası büyüklükte gösterilen taşlarla yüklüydü. Sicil kelimesinin etimolojisi ve anlamı da tartışmalı. Abdullah bin Abbas'a dayandırılan bir açıklamaya göre, Kelimenin aslı fasça sengü kildir. Taş ve kil ve surede tuğla gibi taşlaşmış çamur ifade eder. Surede ebabil kuşlarının yağdırdığı bu cisimlerin tesiriyle saldırganlarını helak edildiği bildirilmekle beraber bu taşların ve onlara atan kuşların özellikleri hakkında bilgi verilmemiştir. Klasik tefsirlerde olay bütün unsurlarıyla bir mucize olarak değerlendirilir. Bazı müfessirlerin ikrimeye atfettikleri bir rivayette taşın vurduğu yerden çiçek çıktığı belirtilir. Dine aynı kaynaklar, Arap topraklarında çiçek ve kızamık hastalıkları ilk defa o yılda görüldü şeklinde bir rivayet kaydedilir. Ebrehe'nin ordusuyla beraber bozguna uğratılması, Mekke'nin merkez olarak kabul görmesinde, heybetini ve önemini kazanmasında rol oynayan etkenlerden biri olmuştur. Arap Yarımadası'nda, Hristiyanlık ve Yahudiliğin yayılmasının, yayılamamasının en büyük sebeplerinden biri de, Arap Yarımadası'nda, Hristiyanlık ve Yahudiliğin yayılamamasının en büyük nedenlerinden biri de Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkamamamış olmasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin doğduğu gece çok nadir rastlanan tabiat olayları yaşandığı rivayetlerde geçer. Hazreti Ayşe radıyallahu Anh'a annemizden rivayet edildiğine göre Mekke'de ticaretle uğraşan bir Yahudi, Peygamberimizin doğduğu gece Doğduğuna alamet olan yıldızın doğduğunu görmüş ve Mekke halkına bu durumu bildirmiştir. O gece Save gölünün suyu çekilmiştir, sema ve vadisi su basmıştır. İran Kisrası'nın saraylarının 14 sütunu kırılmıştır. İranlıların bin yıldan beri hiç sönmeden yenen ateş gedeleri sönüvermiştir. Sağ ve Hemedan ile Kum arasından eni boyu altı ferahlıktan, fersahlıktan fazla alıp gemi diye anılırdı. Gölün suyu çekilince yerine Sağ ve şehri kurulmuştu. Sema ve Kufe ile Şam arasında Kelp arazisinde taşsız bir çöldü. Yeni doğan çocuklarını süt annelerine vermek, Kureş ve diğer Arap eşrafının adetleriydi. Bu da kadınların kocalarıyla daha rahat meşgul olmalarını, çocukların da kırda yaşayan Araplar içinde, özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığıyla tanınan yerlerde yaşayan şerefli kabileler arasında sağlıklı olmayı ve düzgün ve pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi. Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Mekke, sert bir karasal iklime sahipti. Mekke'de havaların aşırı sıcak olması hastalıklara sebebiyet vermekteydi. Peygamber aleyhisselamın süt anneye verildiği dönemde Mekke'de büyük bir kıtlık olmuş ot ve ağaçlar kurumuştu. Peygamber aleyhisselamın annesi Amine Mekke'de yaygın olan veba salgının nedeniyle oğlunun süt anne haliminin yanında kalmaya devam etmesini istemişti. Bu durumu yeteri kadar anlamak için yeterli. Peygamber Aleyhisselam anne ve babadan yetim kalınca dedesi onu himayesine almıştı. Bu yıllarda ard arda gelen kıtlık ve kuraklık yılları Kureyşlilerin bütün mal varlıklarını alıp götürmüş, yerleri süt veren memeleri vücudun derilerini kurutmuş, zayıflatmış, kemiklerini incitmişti, inceltmişti. De nesaptan Muttalib torunu Muhammed'i alarak Kureşlerle beraber Ebu Kubeş dağına çıktılar. Abdülmuttalib torununu kucağına alarak dua yapmıştı. Medine döneminde yaşanan kuraklık ve kıtlık sebebiyle peygamberin yaptığı dua sonrasında yağmurun sağanak şekilde yağmaya başlayıp Medine'yi seller içinde bırakmış olması onun duasıyla yağmurun Medine çevresine kaydırılmış olması da meşhur rivayetler içinde geçer. Peygamber aleyhisselam hicretin 9. yılı Ramazan ayında Tebük'ten Medine'ye döndükten sonra beni fezarelerin ondan fazla kişilik temsilcileri arık develer üzerinde Medine'ye gelmişler. İçlerinden birisi, Ya Resulallah, ülkemiz kuraklık yılına uğradı. Hayvanlarımız kırıldı, kıtılık her tarafımızı sardı, çoluk çocuklarımız aç kaldı, bizim için Rabbine dua et demişlerdi. Peygamberimiz de minbere çekip Allah'a dua etmiş, Ey Allah'ım ülkelerini ve hayvanlarını sula, rahmetini yay, ölmüş beldeleri dirilt diye dua etmişti. Beni havlan temsilcileri on kişilik grup halinde, Miladi 631 yılında Medine'ye gelip Müslüman olmuşlardı. Cahiliye döneminde kıtlıkla ilgili yaşadıkları hatırayı peygamberimize anlattılar. Cahiliye döneminde yaptıkları Ammu Enes, Umyenis adlı putları vardı. Kendilerinin bir yıl kıtlık çektiklerini, o kıtlıktan kurtulmak için bütün kabile üyeleri birleşmişler, varını yoğunu satarak hayliye küne varan bir sığır sürüsü satın almışlardı. Fakat bunların hepsini güya bereket versin diye putlar için kesmişler, kurtlara, kuşlara bırakmışlardı. Halbuki kabile fertleri açlıktan kırılıyorlardı ve bu sığırların etine ne kendi ne kadar muhtaç idiler. Mahsul zamanı da mahsullerinin en verimli kısmını Ammu Enes, Umyenis Hakkı diye putlarına ayırırlardı. Bir keresinde kıtlık olmuştu. Haşim bu kıtlık esnasında çorbaya ekmekleri parçalayıp bandırarak insanlara yedirmişti. Arapça da ekmeği parçalayıp ufalayana Haşim dendiği için o günden sonra Haşim diye tanımıştı. Doğal afetler hayatın normal akışını alt üst eden ve insanın alışa geldiği yaşam düzenini bozan olaylardır. Geniş ölçüde can ve mal kaybına yol açan, Geride binlerce yaralı ile bir enkaz yığını bırakarak hayatın normal akışını alt üst eden doğal felaketler sadece can ve mal kaybına neden olmamakla olmakla kalmaz. İnsanın kendi hayatı ve çevresini kontrol etme, planlama, yönlendirme yeteneklerini ve etkileyerek bir belirsizlik duygusu yaratır. planlama ve yönlendirme yeteneklerini etkileyerek bir belirsizlik ortamı oluşturur. Bu belirsizlik duygusu insanın özgüvenini olumsuz yönde etkiler. Felaketler sonucu normal hayat akışı bozulan, kontrol yeteneğini kaybederek belirsizlik duygusuna sürüklenen insan, can ve mal kaybınında stres, gerilim ve ruhsal çüküntüyle karşı karşıya kalır. Yarı yuvarı kadar başka bir ifadeyle üzerinde yaşadığımız dünya, güneş sistemi, içindeki gök adaları ile birlikte ve hatta onun da ötesinde topyekün kainat bu unsurlarıyla belli bir aktivite içindedirler. Bunlar birbirinin doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen doğal zincirler, ola doğal olaylar zinciriyle bir düzeni, bir sistem oluştururlar. Biz bu sonsuzluk içinde yalnız yeryuvarına dönecek olursak, dünyada jeolojik mazide olduğu gibi bugün ve gelecekte de doğal afetlerin kendine has özellikleriyle devam edeceği kanaati hakimdir. Bu doğal akışı durdurmak asla mümkün değildir. İnsanın gücü ötesinde kalmaktadır. Ancak insan en iyi şartlar altında hayatını sürdürebilmesi için kendine zararlı olabilecek doğal afetlerin, olumsuz etkilerini en aza indirebilecek güce Allah'ın izniyle sahiptir. Öncelikli olarak afete sebep olabilecek doğal olayların mahiyetini çok iyi bilmek gereği vardır. Bunların her birini kendi kuralları içerisinde bilimsel yönden incelemek, elde edilen verileri en iyi şekilde değerlendirerek hasarı en az indirmek gerekir. Doğal afetler yaşadığımız gezegene zarar verdiği kadar gelişen medeniyetlerin bozulmasına veya gerilemesine de sebep olmuştur. Medeniyetlerin bozulması demek toplumsal hayatın bozulması demektir ki bu da hayatın her alanını etki eder. Camilerdeki ibadet, kurşlardaki, okullardaki, eğitimdeki aralar, hayatın her alanında sarsılmalar. Bu bahsettiğimiz ifade ve hayatın gerçekleri İslam toplumları için de geçerli. Hazreti Adem'den Peygamber Aleyhisselatü kadar ki dönemde doğal afetler hep rastlanmıştır. Bazısı toplumların peygamberlerine isyanı sebebiyle Allah'ın verdiği azap olarak olmuş, bazısı toplumların ibret alması için ders mahiyetinde olmuş, bazıları toplumların sabredip imanlarını kuvvetlendirmesi için birer vesile olmuştur. Burada as olan Umayra'nın idarecilerinin toplumsal olarak yüklenmiş oldukları sorumlulukları yerine getirmeleri devlet başkanlarının başkanlara bağlı olan bakanlık birimlerinin onların gö gözetiminde bulunan valiliklerin kaymakamlıkların, belediyelerin kişisel menfaat tartışmalarından uzak durarak sorumluluklarına endekslenerek insanların can, mal ve şem haklarının daha iyi korunmasının yerine getirebilecek tedbirlerini kürsü ve meydanlarda söylem olarak değil, hayatın içerisinde eylem olarak almaya ge almaları gerekir. Ve sonra ulemanın insanları bilgilendirmeleri, imani açıdan, itikadi açıdan, tıbbi açıdan, fenni açıdan her alanda bilgilendirmeleri icap eder. Depremlerin, yangınların, sellerin, fırtınaların, kasırgaların oluşma anında kendilerini nasıl koruyacaklarına, fiziki olarak en misal deprem olduğunda, Evdeyse ise masanın altına nasıl sığınacağı, cenin pozisyonuna nasıl geçeceği, koltuğun yanında nasıl uzanacağı, bunu ve sonrasında deprem esnasında kendini başına alarak korumasıyla beraber tüm irade ve kuvvetiyle, boşluğa düşmemesi için peygamber ve eshab kanıyla gelen dualar ve ulemanın, büyük müştehitlerin önümüze koymuş olduğu sığma vesileleriyle, Allah'a tevekkülü ön plana koyarak o afetin geçiş anına kadarki süreyi imanıyla iradesini kaybetmeden soğukkanlılıkla geçirebilecek bir bilgiyi insanlarla paylaşmaları. Umera Umera olarak sorumluluğunu yerine getirmezse ulema ulema olarak üzerine düşenlerini getirmezse toplumda Umera'nın ve ulemanın emir, yönlendirme ve direktiflerine göre tedbirini almazsa kıyamet gününe kadar devam edecek olan kimi günahlar, kimi ibretler, kimi insanların kendi etkileri sevgili oluşmuş olan doğal afetlerden zarar uğramaya devam edeceklerdir. Allah Azze ve Cell, bizleri her türlü afetten, musibetten, sıkıntı, keder ve üzüntüden korusun ve kurtarsın. Dünya hayatı elbet bir gün karşımıza çıkacak ölümle son bulacak bir hayattır. Ama kısa hayatlarımızı sıratımızda kimin şeref ve ziynetiyle ziynetlendirsin. Karşılaştıklarımızdan basiret ve faraset gözüyle istifade etme ihsan eylesin. Yaşadığımız afetleri iki günlük korku ve endişe gibi tadıp deprem oluyor. Sizleri tenzih ederim değerli dostlar. Dünyanın her yerindeki dinleyen ter kardeşlerim, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da nerede olursanız olun, kasırga oluyor, deprem oluyor, afet oluyor, sel oluyor, herkes şu iki şeyi yapıyor. Hemen çantalar, ilk yardım çantaları hazırlanıyor, devlet başkanlarının ya da ilgili kurumların direktif ve tavsiyelerince çantalar hazırlanıyor, kontroller yapılmaya çalışılıyor, bilim ve ilim insanlarının, din alimlerinin, hocaların, bizlerin anlattıkları doğrultusunda Rabb'e yönelenerek, daha da yakınlık sağlanmaya çalışıyor ama hadiseler geçtikten 2-3 gün sonra tekrardan tedbirler boş bırakılıyor, kontroller umursanmıyor, Rabile ile bağlantı konusunda tekrardan bir rahatlık, uzaklık söz konusu olabiliyor. Allah Azze ve Celle en küçük bir sivrisinek için bile bize bir ibret ön plana koyar. Allah bir sivrisineği de örnek koyar diyor ayette. Uçsuz bucaksız kainattan küçücük sivrisineye kadar her şey bizim için ibrettir. Bunları almalı, üzerimize düşenleri icra etmeli, istikbale İslam'ın hakikatini, insani değerler olduğunu bilerek yaymalı. Nefs Mekke'sinden gönül medenisine hicret ederken, gücümüz yettiği kadar her kalbe dokunmaya, her gönle ulaşmaya çalışmalıyız. Allah Azze ve Celle'nin kullarına soracağını değil, Allah'ın bizim kullara sormamızı istediklerini sorarak şefkat ve merhameti bilemeli imkanlarımızı Allah için seferber etmeli. Afetme musibetler gelmeden önce kul olarak üzerimize düşenleri yapmalıyız. Allah'a emanet olun. Allah ömürlerinizi güzel, huzurlarınızı daim eylesin. Esselamu Aleyküm.